Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabb al-aleymin. Ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabi ve atbaagi ajemain. Rabb yaster ve tağser. Rabb temmin bil khayir. Amin. Muhterem Müslümanlar, muhterem kardeşlerim ve muhtereme bacılarım Abdullah. Ubade İbn-i Samit anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Bukhari'de, Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte buyurdurar ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Men ahabbe lika'allahi Kim Allah'a kavuşmayı severse bunu arzularsa Allahu lika'ahu Allah da o kuluna kavuşmayı sever. Ve men kerheha Allahı kerhe Allahu Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Feqalet Aişetu radıyallahu anha. Orada annemiz Hazreti Aişe radıyallahu anha vardı. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurunca bir soru mahiyetinde buyurdular ki Hazreti Ayşe annemiz Ya Resulullah inna lenekrehu'l-meut biz ölümden hoşlanmayız ya Resulullah. Yani onu arzulamayız, istemeyiz. Siz de bunu yasaklamıştınız. Gale buyurdu ki efendimiz Aleyhisselam leise dalik. Öyle değil ey Ayşe. Sen onu öyle anladın ama ben onu öyle kastetmedim ey Ayşe. Velakin'l-mu'minu اِذَا حَذَرَهُ الْمَوْتُ Ben şunu kastettim. Bir mümin ona ölüm gelince bu şira ona müjdeler verilir. بِرِذْوَانِ ve وَكَرَامَتِهِ Allah'ın rızası, Allah'ın ikramı onu beklediğine dair ona müjdeler verilir. فَلَيْسَ شَيْءٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهُ ona o müjdeler verilince artık onun önünde onu bekleyen ölümden sonra kabir, cennet, Allah'la buluşmak gibi hususlar noktasında hiçbir şey daha ona sevimli değildir bunlardan başka. Allah. İşte bu müjdelerden dolayı ölümden sonrasını arzu eder de Allah'la kavuşmayı ister. Wahab Allahu Allah da onunla kavuşmak ister. Wa innel Ama iman şerefiyle Taltif olunmamış, iman etmemiş bir kafire gelince اِذَا rahul الْمَوْتُ Ölüm ona gelince bi بِعَذَابِ ve وَاُقُوبَتِهِ Ona da Allah'ın azabı, Allah'ın ona vereceği cezalar ona müjde olarak verilir ölüm anında. فَلَيْسَ شَيْءٍ اَكْرَهُ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهُ Artık ölmek istemez. Çünkü onu ölümden sonra bekleyen çok dehşet şeyler vardır. En çok hoşlanmadığı şeyler orada onu beklemektedir. فَكَرِهَ لِقَاءَ Allah, Onun için Allah'a kavuşmak istemez. وَكَرِهَ Allahu لِقَاءَهُ Onun için Allah da ona kavuşmak istemez. Kulun Allah'a kavuşmayı arzulamaktan kastım buydu ey Aişe dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buradan dersini almış ki Üstad Necip Fazıl dedi ya Ölüm güzel şey Budur perde adından haber Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber Öleceğiz Müjdeler olsun Müjdeler olsun Ölümü de öldüren Rabb'e secdeler olsun Kapı kapı Yolun son kapısı ölümse Her kapıda ağlayıp O kapıda gülümse O demde ki Perdeler kalkar perdeler iner Azrail'e hoş geldin Diye bilmek de hüner. İşte mümin ölüm anında ona gelen ölüm meleklerinin ona vermiş olduğu müjdeler sonucunda Allah'a kavuşmayı, bir an evvel ölümden sonra onu bekleyen o nimetlere kavuşmayı arzulamaktadır. Buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Ölüm ve sonrası ders serimizde bugün inşallah serlevhamız 3. dersimizde can boğaza dayandığında olacaktır. Bunu ayetlerden alarak vermiş olduğumuz başlıktır. Şöyle devam edelim inşallahutaala Tâf suresinde buyurdu ki Allah celle celaluhu bil halqil evvel belhum fi min Biz onları ilk yaratma hususunda bir acizlik mi gösterdik haşa <gülüyor> vekella. Bir zayıflık mı gösterdik? Yok, yok, o değil. Onlar doğrusu lebsin min halqin cedid Yeni yaratılış hususunda şüpheler taşıyorlar. İmani bir husus. Akidevi bir mesele dedi Allah Celle Celaluhu. Öyle değil mi? İlk yaratma hususunda aciz olmayan Allah Celle Celaluhu kulu öldükten sonra onu tekrar diriltme hususunda neden aciz olsun ki? Asla ve asla. Aciz değildir. İlk yaratılışa bakın. Ey bu noktada şüphesi olan ''Ey daha Müslüman olmamış. Belki Allah'ın varlığını kabul etmiş. Fakat hepsini anladım da kabul ettim de acaba şu ölümden sonra nasıl olacak tekrar?'' Müşriklerin böyle soruları vardı. ''Alıyorlardı yerde çürümüş olan kemikleri havaya savuruyordu. Elinde un gibi ufalamış. Rüzgara doğru savurup şimdi bu hale gelmiş olan bir kemik toz dumar haline gelmiş. Allah onu tekrar mı diriltebilecek deyip gülüyorlardı.'' İnanmıyorlardı. Rabbimiz onlara sor diyor. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Neden bakmıyorlar? Neden belki elli belki altmış sene boyunca ömür tükettiler? Şöyle aynaya bakmadılar. Ellerini seyretmediler. Ellerinin önündeki o parmak ucundaki o damgayı seyretmediler. Gözlerindeki mucizeyi görmediler. Kulaklarının içindeki mucizeyi görmediler. Beyinlerini Allah'ın onlara verdiği o nimetin farkında olmadılar. İlk yaratma hususunda şüphelerim var. Etraflarına baksınlar. Allah ilk yaratandır. Allah tek yaratandır. Tek yaratan ve ilk yaratan Allah öldükten sonra tekrar can veren Allah'tır. Bunda nasıl şüphe duyarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hani en büyüklerini anlamanız için en küçüğünden örnek veriyor Allah Celle Celaluhu. Aslında konumuz değil fakat yeri gelmişken şöyle iman tazeleme, iman güçlendirme adına paylaşmakta fayda göreyim inşallah. En büyüklerini değil en küçüğüne bakın diyor Allah Celle Celaluhu. Hani Bakara suresinde inna Allah la yastahyi en yadhriba meselen ma ba'udatan fima fawqa Allah en küçük olarak gördüğünüz o sivrisineği dahi örnek göstermekten haya etmez. Çünkü onu yaratan da Allah'tır. O gün itibarıyla ayetler ilk geldiğinde o günün muhatabı bu sivrisinek mucizesini anlamamışlardı. Neden bu deyip gülüyorlardı. Zaten imanları yoktu fakat müminler ise eğer Rabbimiz dediyse o doğru demiştir. Ama o gün itibarıyla ne efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne de ashabı kiram sivrisinekteki Allah'ın o ayette bahsettiği o mucizelerin farkında değiller, bilmiyorlar. Ta yıllar sonra hala bugün araştırıyorlar bulmuşlar, yazmışlar, çizmişler sivrisinekteki mucizeleri insanlara bildirmişler o sivrisineğin o küçücük, şu parmağın bir bölümünün bölümcüğü kadar olan sivrisineğin o kafasının ucuna Allah'ın koyduğu yüz tane gözün bugün mikroskoplar altında tespit edilmiş olduğuna bakın diyor Allah, ilk yaratmakta aciz mi olduk ki öldükten sonra tekrar diriltme noktasında aciz olalım yüz tane Kamera koymuş Allah Celle Celaluhu Göz vermiş 45-50 tane diş var ağzının içerisinde Sadece dişleri gelip kanı emiyor Erkekleri değil Kanı neden emiyor peki Doymak için değil Hamile olduğunda yumurtaları taşıdığında Oradaki yumurtaları kanla beslemek için O küçücük varlığın içerisinde 3 tane kalp var 3 tane kalp var Gecenin en derin karanlığında insanın derisini insanın vücudunu Violet renginde o halde bulup radarlarla orayı buluyor. Ondan sonra vücudunun içerisindeki laboratuvardan önce o kanı geçiriyor. Acaba bana uygun mu değil mi diye. Bugün kan veriyoruz. Önce labora gidecek. Kaç gün sonra teşhisler gelecek. Ne olduğu belli olacak. Anında. Saniyenin içerisindeki bir salise içerisinde. O içindeki Allah'ın yarattığı laboratuvardan geçiriyor. Bu kan bana uygun mu değil mi diye. Onu yapmadan önce de zulmetmek için yaratmamış Allah. Önce derinin üzerine bir narkoz koyuyor. İğnesini dişiyle oraya açarken. Ondan sonra kanı alıyor. İşlem bittikten sonra kan pıhtılaşmasın. Allah'ın yarattığı kula zarar gelmesin diye. Orada pıhtılaşmaması için bir oraya sıvı daha bırakıp ondan sonra ayrılıp giriyor. Nasıl ayrılıyor? Uçarak gidiyor. Nasıl uçuyor peki? Kanadı bir saniye içerisinde 500 defa vurarak uçuyor. En yadri ma yaşadınız. Bu kadar mucizelere şahit oldunuz. Ha, kendi gözünüzü, kendi kulağınızı, o kalbinizi, o beyninizi etrafınızdaki güneşi, ayı göremediniz. Ama sivrisineği dahi Allah'ın yarattığını bugün nasıl mucizelerle donatıldığını öğrendiniz. Öyleyse nasıl Allah'ın? tekrar yaratma hukuk hususunda zayıf olacağını haşa ve kella aciz olacağını düşünebiliyorsunuz. Velakad khalaqnal insan öyle değil. İnsanı yaratan biziz diyor Allah Celle Celaluhu. O onların söylediği gibi değil. Yaratan biziz ve na'lemu ma tusbisu bihi nefsuhu. Nefsinin ona vermiş olduğu vesveseleri biz biliyoruz. Niçin? Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil biz ona şah damarından daha yakınız diyor Allah Celle Ciraduhu. Kaçmaya çalıştı Allah'tan. Kabul etmemeye çalıştı bu hakikatları. Fakat biz ona o kaçarken de şah damarından daha yakındık. İnkar ederken de şah damarından daha yakındık. Allah'ın yarattığı yeryüzünde Allah'ın sözü geçerli olmaz derken de ona şah damarından daha yakındık diyor Rabbimiz. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِي Anil yemini ve anil şimali ka'id. Mâ yelfidu min illâ ledeyhi rakibun atid. Hem de ne kadar yakındık biliyor musunuz diyor Rabbimiz. Onun sağında ve solunda iki melek görevlendirmiştim. Sağında ve solunda duruyorlardı. Kiramen katibîn ya'lemûne mâ tef'alûn. Sizin her dediğinizi, her yaptığınızı hem de niye de yaptığınızı, niyetinizle birlikte yazan iki görevli melek vardı. Sadece ameller değil. Ma yelfidu min kavlin... Ağzınızdan bir söz çıktı, onu oradan kapan, yazan melekler olmadan hiçbir söz dahi söylemezseniz buyurdu Rabbimiz. Bütün bunları söyledi, hatırlattı, hakikatları bildirdi Allah. Peki niçin? Şu hakikati söylemek için. Ey insan, ey ölümden kaçan, ey ölüm hakikatini kabul etmek istemeyen, ey hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan... Ey hiç ölmek istemeyen insan, bak Allah sana Kaf Suresinde diyor ki 19. ayette, Wa jahat sekratul mevuti bilhak bir gün gelecek ölümün sarhoşluğu gerçekten hakikat olarak o baygınlığı gelecek sizi bulacak. Dalik ma kunt minhu taheed. Öteden beri senin kaçtığın kabul etmek istemediğin hakikat. İşte yüz yüze geleceksin Kalacaksın o hakikatla buyurdu Rabbimiz Muhterem kardeşlerim Sekaratul mevt Ayet-i kerimede Gaf suresinde burada geçiyor Muhterem kardeşlerim Sekir Arapçada müskir Veya hani müsekkir de diyoruz Sarhoş eden Kişinin kullanacağı içki Veya o benzer o türdeki her şey için kullanılır Tabi burada O sarhoş eden İçecek veya başka şeylerden bahsetmiyor sekeratül mevd derken, bakın zaten izafetle geliyor. Ölümün sarhoşluğundan, ölümün getirdiği baygınlıktan bahsediyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. İnsanın ölümüne delalet eden bir ölüm baygınlığı vardır. Bir ölüm sarhoşluğu vardır. İşte Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimede mutlaka o sekerat bir gün hepinize gelecektir. Kaçmaya çalıştınız belki ama mümin kaçmaz da insanoğlu inanmayanlar bu hakikatla yüz yüze gelmek istemeyenler ömür boyu kaçmaya çalıştılar ama bir gün gelecek. Şimdi burada da gelebilir. Allahu alem bilmiyoruz. Buradan sağ çıkacağımızın hiçbirimizin elinde sağ çıkacağımıza dair bir belgemiz yoktur. Buradan da sağ çıkamayabiliriz. Akşam eve gittiğimizde belki Allah'ın hoşlanmayacağı bir dizi açtığımızda o koltuktan sağ kalkacağımıza dair de bir belge yoktur. Hiçbir zaman için belge yoktur veya başka bir yerde. Gençler, genç kardeşlerim yola çıkıyoruz gidiyoruz. Allah'ın hoşnut olmayacağı rızasının olmayacağı bir yere gideceksek eğer arabaya bindik düşünün. Fakat o araba ecel geldiyse, Allah öyle takdir ettiyse, Allah'ın razı olmayacağı yere gitmek için belki niyet etmiştik, yola çıkmıştık. Belki hedefte bir diskotek vardı veya ona benzer başka bir yer vardı Allah muhafaza yapıyorsun. O yolda ecel geldi. Sen beklemiyordun. <Sessizlik> ama o gelecek, sen ondan kaçıyordun, kaçabileceğini zannediyordun ama nereye kaçıyordun? İşte ölüm meleği geldiğinde kaçman mümkün değildir. O seni geldi, o seni yakaladı. Sen hiç beklemediğin bir anda, sen hiç çağırmadığın bir zamanda o gelecek diyor Allah Celle Calehu. Öyleyse ölüm meleğinin bizi nerede bulmasını istiyorsak, Allah'a ne halde kavuşmak istiyorsak öyle bir hayat sürdürelim ki su testisi su yolunda kırılır. Öyle bir yolda öyle işlerle meşgul olalım ki muhterem kardeşlerim. Ölüm meleği geldiği anda Allah'a hesabını vereceğimiz bir hayatımız olsun. Son nefesimiz öyle bir hal olsun ki ya Rabbi şu işle meşguldum şunu yapıyordum diye melekler son nefesimizle de şahitlik, şahitlik yapsınlar muhterem kardeşlerim. Ama o an geldiğinde sekerattan bahsediyor Rabbimiz. O artık son nefes anıdır. Orada artık maskeler düşecektir. Roller ortadan kalkacaktır. Kişinin hakikati esas manası ortaya çıkacaktır. O öyle bir andır ki çok zor bir andır. Bugün inşallah onu dile getirmeye çalışıyoruz. i̇bn Recep el-Hambeli büyük alim diyor ki Sekeratul Meut herkesin hakikatinin ortaya çıktığı bir andır. İnsanın asıl kimliğinde ne varsa o anda ortaya çıkacaktır. Herkes aktörlük yapabilir. Münafıklardan bahsetmiştik burada uzun uzun. Rol oynayabilir. Maskelerle bakın bir değil birden fazla maskelerle gezebilir. Herkesi kendisini dahi kandırabilir ama Allah'ı asla kandıramaz. Ölüm meleğini asla yanıltamaz. İşte o an diyor İbn-i el elhambeli rahmetullahi aleyh maskelerin düştüğü andır. Kişinin hakikatının ortaya çıktığı andır. Kişinin esasında manasında ne varsa ölüm anında o sekeratında o ortaya çıkacaktır dedi muhterem kardeşlerim. Peki bu sekerat için hazırlanmak mümkün müdür? Evet gayet tabii hazırlanmak mümkündür. Bir ömür boyu eğer mümin olarak yaşarsan, istikamet üzere olursan ölüm anında o şekilde olacaktır. Çünkü sen bir ömür boyu Allah'a kavuşmayı arzu ederek yaşadın. Ya Rabbi senin dediklerin karşısında el pençe divanım teslim oldum dedin. Ölüm anının da öyle olacaktır. Fakat bir ömür boyu Allah'tan kaçmaya çalıştıysa birisi inanç olarak, amel olarak, ahlaken Allah muhafaza ediyorsun. Her şekilde kaçabileceğini zannetti nefsi onu yanıttı veya inkarcı olduğu veya münafık olduğu veya zalim olduğu facir olduğu fasik olduğu. İşte onun ölüm anı sekeratı su ihatime ile kötü bir sonuçla sonuçlanması muhtemeldir, mümkündür muhterem kardeşlerim. Gel gör ki o öyle bir andır ki artık geri dönüşü mümkün değildir. Bir şeyleri düzeltmek artık daha orada mümkün değildir. Neyse oraya kadar. Çünkü ölüm anı geldiği zaman, sekeratül meut dediğimiz ölüm baygınlığıyla kişi karşı karşıya kaldığı zaman artık gözünden perdeler kalkmıştır. Ölüm meleğini görüyor artık. Oraya ölüm meleğinden önce gelen melekleri görüyor artık. Oraya gelip onun imanını çalmaya çalışan şeytanları görüyor artık. Artık yani tövbesi mümkün değildir, kabul değildir. O artık yeis, tövbe-i ümitsizlik halinde. Yani artık inkar etmesi mümkün değil ki inkar etsin. Görüyor. Gözle gördüğü anda inkar etmiş olduğu, kaçmaya çalıştığı hakikatlarla yüz yüze, göz göze geldiği alda anda artık onların kabulü mümkün değildir. Öyleyse hem itikaden hem amelen hem ahlaken Allah'ın ve Resulü'nün dedikleri noktasında bir ömür boyu titiz davranırsak şu hayatı işte bir mayın tarlasının üzerinde yürüyormuş gibi yürümeye çalışırsak takva olarak Allah'ın izniyle sekerat anında da Hüsn-i ile güzel bir sonuçla gitmemiz muhtemeldir Allah'ın izniyle Allah'ın lütfuyla yardımıyla muhterem kardeşlerim. Bir, bir örnek verelim. Gençlerle de daha fazla muhatap olduğumuz için ve yaşamış olduğumuz dünya, yaşamış olduğumuz toplum bizi birçok değerlerimizden uzaklaştırdığı için kanaatimce çok zayıflarımızın bulunmuş olduğu bir noktada bir örnek verelim. Su ihatimeye yönlendirebilecek. Yani ölüm anında kişinin sekeratında o şuurunun gitgeller yaşadığı o gerçekten kritik noktada ona Allah muhafaza buyursun. Belki imansız, belki çok kötü bir sonuç da Allah'la kavuşmasına vesile olacak. Bir amel söyleyelim. Anne babaya itaat veya itaatsizlik bu noktada. suyu i hatime ile karşı karşıya kalacağı bir husus. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Abdurrahman İbni Ebi Evfa radiyallahu anh. Bir gün diyor Resulullah aleyhissalatü Vesselam'la oturuyorduk. Oradan bir adam koşa geldi dedik ya Resulullah ya Resulullah bir genç var çok genç. Ölüm döşeğinde sekeratında ya Resulullah sizin bize öğrettiğiniz gibi hep telkin ediyoruz. La ilahe illallah de la ilahe illallah de biz söylüyoruz yani zorlamak da zaten doğru değil orada. Biz söylüyoruz ya Resulullah fakat bir türlü demedi demiyor ya Resulullah haber getiriyorlar. Ölüm döşeğinde bir genç var. İlk neyi sordu biliyor musunuz gençler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o koşup gelip çare arayan, kurtuluş bekleyen o kişiye önce neyi sordu biliyor musunuz Resulullah aleyhisselam? Namaz kılıyor mu o genç dedi. Önce onu sordu. Gençler namaz kılıyor mu o genç dedi. Kırıyor ya Resulullah deyince fırladı yerinden Efendimiz aleyhisselam. İlk önce onu sordu. Çünkü kula da ahirette ilk hesap vereceği, Sona sorulacak ilk soru namaz o da önce onu sordu. Yani namazı yoksa eğer beklenen bir sonuç demek istedi Efendimiz Aleyhisselam. Namazı yoksa eğer zaten ondan bu beklenilir kelime-i tevhidi söylemekte zorlanacaktır ölüm anında dedi Efendimiz Aleyhisselam buna ima etti. Fakat namazı var ya Resulallah musalli o namaz kalan deyince fırladı yerinden diyor. Abdurrahman İbni Ebi Evfa Radiyallahu anh o gitti biz hemen peşinden gittik. O ölüm dişiğinde yatan gencin yanına gidiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gitti baktı artık aile meclisi orada. Gencin yanındalar son nefeslerini alıp veriyor genç. Telkin ediyorlar kelime-i tevhidi fakat cevap veremiyor. Resulullah aleyhisselam sordu dedi ki annesi babası hayatta mı yaşıyor mu? Bir anası var ya Resulallah. Peki annesiyle babasıyla yaşıyor geçiniyor muydu arası nasıldı dedi sordu ona Efendimiz Aleyhisselam önce namazı soran sonra onu sordu Resulullah Aleyhisselam çünkü ona Rabbi ve kaza rabbuke ella ta'budu illa iyyahu ve bil valediyni ona vahye ilemişti. önce Allah'a kulluk sonra anne babaya bütün meşru emirlerinde itaati emri Allah Celle Celaluhu annesi hayatta ya Resulullah fakat iyi geçinemediler dediler oradaki akrabaları <gülüyor> iyi geçinmiyorlardı ya Rasulullah Ahmet İbn-i Müsnedinde bize aktarıyor İmam Bey Haki'nin şuab İmanında da var bu rivayet muhterem kardeşlerim meraklıları için bilmek isteyen kardeşlerimiz için hatırlatmış olalım annesini çağırın lütfen dedi Resulullah Aleyhisselam çağırdılar annesini, annesi geldi orada oğlu evladı sekeratında ölüm döşeğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona sordu. Şurada bir ateş yaksak dedi şimdi. Şu ölüm düşeğinde olan oğlunu, o yavrunu o doğurduğun genci senin gözünün önünde o yaktığımız ateşe atıp yakmamıza razı olur musun? dedi. Asla ya Resulullah. Asla razı olmam ya Resulullah. Deyince Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki o zaman dedi gel hakkını helal et. Yoksa buradaki ateşe değil cehennem ateşine gidecek oğlun dedi. Helal olsun ya Resulallah hakkım helal olsun deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen gencin baş ucuna geldi oturdu. Ona kendi mübarek ağzıyla tekrar kelime-i tevhidi telkin eyledi. O da kelime-i tevhidi bu sefer tekrar eyleyince Abdurrahman ibn Ebi Efa radiyallahu anh diyor ki Hem ağlıyor Resulullah aleyhisselam dışarı çıkarken bu manzara bu yaşadıkları karşısında hem ağlıyor hem de bize diyor ki bir ders veriyor. Dedi ki: Allah'a hamd olsun ki benim vasıtamla bu genci cehennem ateşinden kurtardı. Muhterem kardeşlerim, su-i hatimeye vesile olacak bir örnekti bu sadece. Hayatımızın içerisinde sonumuzu belli edecek amellerle meşgul olmamız lazım. Çünkü hayatımız içerisinde ne, ne yaparsak Sonunda da o olacak. Öyle demişti hani efendimiz Aleyhisselam ki temutuna kema taishun. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Neyle meşgul olursanız, yani hayat kabını neyle doldurduysanız ölüm anında da o kabın içerisinde son nefesler geldi artık. Kabda nefes kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. İçecek yudumsu yok. Oradan o çıkacak. Sen onu doldurdun oraya. Kabda o var. Hayatında ne doldurduysan ölüm anında o gösterecektir. Dikkat edin, o kabana koyduysan, ahirete, ebedi hayata ilk adımını onunla atacaksın. Öyleyse kabını adam gibi doldur. Kabını Allah'ın razı olacağı amellerle doldur. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim, o öyle bir andır ki artık orada şuur gelgit yaşar kişi hayatında ne ile meşgul olduysa şeytan orada gelip ona bazı terkinler vermeye çalışacak vesveseler verecek inkara yöneltmeye çalışacak. O anda işte dudaklarını ıslatmak olsun, kelime-i tevhid'i terkin etmek olsun bize düşen görev. Fakat hiçbirisi fayda vermeyecektir eğer amelleriyle, itikadıyla o anda idraki ve iradesi yaşantısı boyunca şeytana karşı direnecek şeylerle doldurulmadıysa. Ama o varsa Şeytanın bütün telkinlerine karşı idraki ve iradesi Allah'ın izniyle kavi olacaktır. Ona göre düzenlenecektir, kendisini koruyabilecektir. Fakat o yoksa telkinlerine kulak verecektir. Ömür boyu kişi ile meşgul olduysa o şekilde. Yani fanatik bir futbol taraftarı düşünün. Futbol fanatizmiyle ile öyle denilir mi? Bir fanatizmi denilir galiba. Futbol fanatizmiyle yatıyor, onunla kalkıyor, onunla meşgul oluyor. Cuma'tesi o maç, pazar bu maç, hafta içi başka daha küçük kulüpler. Meşguliyeti bu, zikri bu, fikri bu. Ölüm anında da takımlarını ve takımın içerisindeki oyuncuların ismini sayarak allah Alem gidecektir. Allah'a nasıl kavuşmak istiyorsan öyle bir hayat yaşayacaksın. Çünkü nasıl yaşarsan öyle öleceksin dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Şahı Nakşibendi Hazretlerine sormuşlar demişler ki İnsan nasıl yaşamalı ey büyük şeyh diye sormuşlar. İnsan nasıl yaşamalı? Kapsamlı bir soru ama verdiği cevap öyle güzel bir cevap ki diyor ki nasıl ölmek istiyorsa yani son nefesinde nasıl olmak istiyorsa öyle yaşasın insan. Çünkü nasıl yaşarsa son nefesi öyle olacak. O kaba neyi doldurduysa son nefesinde onu görecek dedi muhterem kardeşlerim. Öyleyse su-i olabilecek. Son nefesimizde kelime-i tevhidimizi engel olabilecek her türlü davranıştan. İşte bunların içerisinde iman zayıflığı, günahta ısrar etmek, buradan bazı örnekler not almışım vereyim. Allah'ın nimetlerine şükretmemek, kibirlenmek, namazlarını kılmamak, zulmetmek, kul yemek, anne babaya itaatsızlığı söyledik. Harama karşı hassas davranmamak, haram yemek, haramdan kazanmak. Haset etmek, dedikodu yapmak, nemime laf getirip götürmek, tefrika çıkarmak vesaire. Hepsi bunların öyle amellerdir ki Allah muhafaza buyursun. Son nefeste hüsnü hatimemize yani kelime-i tevhidle mümin olarak gitmemize engel olacak, işimizi gerçekten zorlaştıracak bir şeydir. Orası zor bir an muhterem kardeşlerim. Ölüm anı çok zor bir andır. Sekerat-ı bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi oraya gelelim Allah'ın izniyle. Sekerat-ı bahseden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın sekeratla alakalı e, Hazreti Aişe radıyallahu anha annemizden Rivayet edilen şu aslında hepsini gösteriyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son hastalığında ben yanındaydım. E benim kucağımda zaten vefat etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında bir kap su vardı. Mübarek elini o suya bandırırdı. Bazen daha takatı olduğu anlarda yüzüne sürürdü. Dudaklarına sürerdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra şöyle verdi. La ilahe illallah innedil mevti sekarat derdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Vallahi şu ölümün sarhoşluğu, baygınlığı vardır diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi hissediyor. Sonra şöyle diyordu muhterem kardeşlerim. Ya Rabbi ölüm baygınlığı biraz sonra gelecek. Kulun Muhammed son nefesini verecek. Bana yardım et son nefesimde Ya Rab. Kim diyor bunu? Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Yaratılmışların en hayırlısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu anlatıyor Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha. Sonra şöyle diyor. Ben diyor bu anları yaşadım. Resulullah'ın bu sözlerini gördüm, şahit oldum, işittim. Onun vefatında çektiği ızdırabı gördükten sonra Vallahi diyor ben onun vefatındaki o ızdırabı gördükten sonra artık herhangi bir kimse böyle son nefesinin kolay olduğunu görürsem ona gıpta etmem. Çünkü onun bir manası yoktur. Çünkü Allah'ın Resulü ölüm ızdırabı çekmiştir diyor. Veya başka bir mümin salih kulun Ölüm ızdırabı çektiği noktasında da hiç kötü bir şey düşünmem çünkü Resulullah'ın haline ben şahit oldum diyor. Alimler bütün bunlardan yola çıkarak muhterem kardeşlerim ölüm anındaki o sekeratın dört şekilde değerlendirilebileceğini söylemişlerdir. Yani ölüm baygınlığı, ölüm şiddeti o anda kulun azap çekmesi gerçekten can verme noktasında ruhun çıkması noktasında zorlanması, telkinlere kulak verememesi Bunları dört şekilde yorumlamışlar. Bir, Allah dilerse Resulullah Aleyhisselam'da olduğu gibi manevi derecesini yükseltmek için ona o sekeratı tattırır. Bütün peygamberlerde bu böyledir. Bütün salih kullarda, şehitlerde böyledir. Allah onların manevi değerini yükseltmek için onlara ölüm baygınlığını tattırmıştır. Zaten onların hiçbirisi de o tattıkları durumdan dolayı hoşnutsuzluk yapmamış, şikayette bulunmamışlardır. Allah'a hamd etmişlerdir. İkinci bir husus şu olabilir ki, şudur ki mümin bir kul ölüm anında gerçekten ölümle alakalı ızdırap çekebilir son nefesi noktasında. Şimdi bu onun kötü bir kul olduğu manasına gelmez. Bilakis hani nasıl buyurmuş diye Efendimiz Aleyhisselam mümin kul yaşarken bir hastalıkla müptela olduğunda Allah onun günahlarını affeder. Bir diken dahi parmağına batsa Allah günahlarına kefaret sayar orada bir şeyler kalmış. Son nefeste Allah'ını tam temiz huzuruna almak istiyordur Allahu alem. Son nefesinde çekmiş olduğu ızdırapla birlikte Allah'ını son günahlarına kefaret kılacaktır. Tertemiz huzuruna alacaktır. Mümin kullar da sekerat-ı meûtünde ızdırap azap çekebilirler. Ömer İbn Abduraziz rahmetullahi aleyh öyle diyor. Bana ölüm sekeratının kolaylaştırılmasını ben istemem. Kendim için arzu etmem Allah Allah. Çünkü o müminin günahlarını örten, derecesini yükselten son kefaret anıdır. Bir daha bitti diyor yani. Ruh bedenden çıktığı zaman artık günahlara kefaret olacak bir şeyin yaşanması mümkün değildir. Öyleyse orada günahlarına kefaret olacak. Ölümün acısını tatmak bana hoş gelir diyor. Böyle bakmak farklı bir şey. Üçüncüsü Sekerat-ı şiddetli olan birisi imtihandır. Allah kulunu dilediği şekilde, dilediği zaman, dilediği kadar imtihan eder. Ölüm anı da buna dahildir. O şekilde anlamak gerekir. Dördüncüsü de muhterem kardeşlerim. Gerçekten iman etmemiş, kafir olarak yaşamış, zalim olarak yaşamış ve bu şekilde son nefesini veren insanların ölüm anındaki çekecekleri şiddetli bir azap da vardır elbette. En'am suresinde Rabbimiz onu bildiriyor. Ölüm sarhoşluğu ve şiddetleri içinde meleklerin de ellerini uzatarak kendilerine yani zalimlere haydi kurtarın canınızı dediklerini bir görsen diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar hakaret azabıyla cezalandırılacaklar. Onların o andaki o halini bir görsen diyor Rabbimiz. En'am suresinin 93. ayet-i kerimesinde muhterem kardeşlerim. Öyleyse bu sekerat anındaki azap çekilmesi bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Allah izin verirse ömür lütfederse bugün sekerat-ı mevti orada sekerat anını yaşayan kulun açısından anlatmaya çalışıyoruz. Can boğaza dayandığı zaman diyerek. Önümüzdeki dersimizde de inşallah kamerayı onun etrafında oturan insanlara çevireceğiz. Ölen var, ölen insanın yanında insanlar var. O neler yaşayacak onu bugün görüyoruz. Bir de onun etrafındaki insanların görevleri nelerdir? Onlar ne ibretler oradan alacak? Onlar da inşallah ayet ve hadisler ışığında değerlendirmeye çalışacağız muhterem kardeşlerim. Ebu Hureyre radıyallahu anh 78 yaşında vefat eylediği Hicri 58. yılda. Ebu Hureyre radıyallahu anh sekeratında ağlıyor muhterem kardeşlerim. hüngür, hüngür ağlıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bahsediyoruz. Ölüm anında ağlıyor. Soruyor insanlar nedir bu hal? Sen niye ağlıyorsun? Sen Allah'ın Resulü'nün sevgilisisin, dostusun. Niçin ağlarsın? Vallahi diyor ben şu dünyadan ayrıldığım için Vallahi ben ölümden korktuğum için ağlamıyorum. Ama beni ağlatan şudur. Öyle bir yola çıkıyorum ki Şu yaşadığım ömür onun yanında bir hiç O kadar uzun bir yola çıkıyorum ki azım çok az Yanımda çok az azık var. O azık beni cennete mi götürür? Beni cehenneme mi götürür? Bilmiyorum. Beni ağlatan budur. Bu akibeti düşünmemdir diyor muhterem kardeşlerim. Ömer İbni Abdülaziz Rahmetu, e, Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın son anlarını Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Oğlu Abdullah İbni Ömer Babasının başını bıçaklandıktan sonra, zehirlendikten sonra o bıçakla birlikte artık yerler içerisinde, yerde kanlar içerisinde yatıyor. E, oğul hem Emirli Mukminin hem de baba başını almış, şöyle kucağına doğru koymuş. O şekilde onun son nefeslerini vermesini istiyor, bir son görev. Başımı yere koy, oğlum diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Başımı yere koy. Yapamıyor. Hazreti Abdullah başını yere koyamıyor. Elimden gelmiyor. Yapamıyorum diyor. Yapamıyor. Anan seni kaybetsin. Abdullah başımı yere koy diyor. Sonra orada o meşhur sözünü diyor. Ya veyli ya veili illem yağfirli Rabbi. Ah ah eyvah diyor. Eğer beni Rabbim bağışlamazsa benim halim ne olacak? Yani sizin bildiğiniz gibi değil bu hal. Başımı yere koy, koy ki Allah'ın karşısına huzuruna Ölüm melekleri bir tevazu halinde beni alsınlar. Belki o tevazumdan dolayı Allah beni affeder diyen Hazreti Ömer radıyallahu anh muhterem kardeşlerim. Şeytanın onu gördüğünde yol değiştirdiği Hazreti Ömer radıyallahu anh son nefes anıyla alakalı kaygısını Hazreti Osman radıyallahu anh bize böyle anlatıyor. İbn-i Mace'de geçen, Tirmiz'de geçen Hazreti Enes radıyallahu anh'tan bir rivayet var. Yine bir gün böyle duruyorduk diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bir genç hastalanmış, sekeratını yaşıyor, son nefeslerini alıp verecek. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a haber geldi. Ya Resulullah, siz de gelseniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, hızlı bir şekilde oraya gitti. Biz de onun arkasından oraya gittik. Genç gerçekten son nefeslerini alıp veriyor. Onun yanına oturdu, başucuna sordu Resulullah Aleyhisselam: Nasıl hissediyorsun kendini dedi? Nasıl görüyorsun halini deyince genç Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktı ve dedi ki ya Resulallah günahlarımdan çok korkuyorum ama Allah'ın rahmetinden mağfiretinden de gerçekten ümit duyuyorum ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi etrafına baktı onlara ders verdi ve dedi ki işte şu iki duygu var ya şu iki duygu Allah'ın huzuruna çıkacak, o son anda günahlarını düşünüp kaygılanmak, korkmak. Ama Allah'ın rahmetini, merhametini, onun bütün günahları bağışlayabileceğini de düşünüp, onun mağfiretine sığınmak, ümit beslemek. Vallahi bu iki duyguyu taşıyan kimseye Allah azap etmez diye söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bildirdi muhterem kardeşlerim. Kim bu iki duyguyu yaşarsa ölüm anında Allah onu korktuğu azaptan emin kılar ve umduğu rahmetine kavuşturur. Tam bununla alakalı bir örnek bakın. Amr İbni As radiyallahu anh'ın vefat sahnesi veriyor. Yani bu sözü duymuş, ders almış ve vefat anında öyle bir muhasebe yapıyor ki oğlu Abdullah anlatıyor bize bu sahneyi muhterem kardeşlerim. İbret verici bir levha var orada, bir sahne var. Babası Son nefeslerini alıp veriyor. Baş ucuna gelmiş oğlu Abdullah Amr bin As radıyallahu anh'tan bahsediyoruz. Diyor ki babam diyor sen hep bize derdin ya hani birisi böyle ölüm anında ölüm döşeğinde yatarken ya şu ölüm döşeğine yatanlar o andaki hallerini bize bir anlatsalar neler oluyor? Biz de bir ibret alsak oradan hep diyordun ya babacığım diyor. İşte şimdi sen ölüm döşeğindesin. Bize bir şeyler anlat baba diyor. Bize bir şeyler söyle oradan ibret alalım, ders çıkaralım. Babası diyor ki yavrum, oğlum dedim ama şimdi kendim o haldeyim. O ölüm öyle anlatılmayacak kadar büyük bir şey ki ama daha konuşuyabiliyorum gel bir şeyler söylemeye çalışayım daha takatim varken diyor. Oğlum diyor sanki omuzlarımda tihame dağları var büyük bir dağ sanki omuzlarıma binmiş o dağlar. Ölüm anında. Sanki ruhum iğne deliğinden çıkacak. Omuzumda dağ var. Ruhum öyle bir ince yerden geçecek. Bedenimde dikenlerle dolu bir çalı var. Sanki yeryüzüne gökyüzü kapaklanmış. Ben arasında sıkışmışım, kalmışım. Bu haldeyim şu anda oğlum diyor ama şu anda şunları hissediyorum diyor. Hissettiklerimi söyleyeyim. Oğlum diyor. Hayatımın üç devresi oldu. Üç noktada söyleyeyim. Bir... Cahiliye dönemi. Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında en azarı düşmanlardan biri bendim. Şu anda aklıma o geliyor. Ama aklıma o geldikçe Allah'a öyle bir hamd ediyorum, öyle bir şükrediyorum ki Rabbim bana ömür verdi de o cahiliyede kafirken ölmedim diye. Çünkü o zaman ölseydim ebedi cehenneme gidecektim. Bu bir geçmişimi düşünüyorum günahlarımı düşünüyorum ondan dolayı Allah'tan korkuyorum Eki oğlum diyor sonra Allah bana hidayet nasip etti o güne kadar kendisini en büyük düşmanlığı yapmış olduğum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde iman şerefine kavuştum o güne kadar en çok nefret ettiğim Hz. Muhammed aleyhisselam bana artık gökteki güneş kadar parlak yüzünü o kadar sevdiğim mübarek bir insan haline gelmişti en çok sevdiğim artık oydu. İsterdim ki o hayattayken ölseydim. Keşke cenazemi o kıldırsaydı, keşke cenazemde o bana dua yapsaydı. Daha iyi olurdu. Bunu da düşünüyorum. Son olarak da o vefat etti, biz hayatta kaldık. Hayatımın üçüncü devresi. Gel gör ki o hayattan ayrılınca biz dünya işleriyle fazla fazla meşgul olmaya başladık. Biraz sonra Allah'ın huzuruna kavuşacağım halim nasıl olacak bilmiyorum. Bu da beni titretiyor, Allah'tan korkuyorum diyor. İşte kim ölürken bu korku ve umut halini yaşarsa diyor Efendimiz Aleyhisselam. Al Aleyhisselatu vesselam. Allah onu korktuklarından emin kılar ve onu umduklarına kavuşturur dedi. Tam o anı yaşıyor. Amr bin As radiyallahu anh muhterem kardeşlerim. Rabbim bizlere de son nefeslerimizde. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek yani hüsnü ile mümin olarak ölmeyi nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim dersin sonunda inşallah çok uzunca bir rivayet var. Biraz özet olarak inşallah size vermeye çalışacağım o rivayeti Allah'ın izniyle. Ee, hadis kaynaklarımızda geçen o anı gayıptan bilemediğimiz o anı bize Allah'tan aldığı malumatla haber veren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o rivayetinden ölüm anını ile öğreneceğiz inşallah o rivayetten. Oraya geçmeden önce şu kıyamet suresindeki ve vaka suresindeki o ölüm anını anlatan ayeti kerimeleri kısaca hatırlayıp oraya geçelim Allah'ın izniyle. Çünkü kıyamet suresinde Rabbimiz Allah celle celaluhu o sekeratul Meut dediğimiz Ölüm sarhoşluğunun geldiği, ölüm baygınlığının geldiği, ölüm anını ayetlerle bize bildiriyor. Ve buyuruyor ki Estaizu Billah. Kelle izâ belagatit teraki. Hayır diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü yukarıda orada dünyayı isteyenlerden bahsetti. Ahireti isteyenlerden bahsetti. Sonra kella diyor. Yani dikkat edin, gözünüzü açın, uyanık olun. Çünkü izâ belagatit teraqi. Canınız bir gün köprücük kemiğine dayanacak Yani boğaza gelecek Oradan aldık o ismi Can boğaza dayanacak Ayak uçlarından başlar ruh çıkmaya Sonra en yukarıya doğru gelir Sonra boğaza doğru gelir Oradan ayrılıp artık bedenden ayrılır Kişi o noktada ölmüş olur Ölümünü yaşamış olur Ama o an işte o son nefesi verebilmek O andan bahsediyor Allah Celle Celaluhu Can boğaza dayandığı zaman Dünya hayatının sonu artık Ölüm anından bahsediyor Allah Celle Celaluhu son nefeslerden bahsediyor Bu ihtizar hali dediğimiz o an Gerçekten kritik bir an Çünkü şuur gidip geliyor Kişinin dünya hayatında Biraz evvel dediğimiz gibi O akçesine torbasına ne doldurduysa Doldurduysa o hakikat ortaya çıkıyor Etrafında insanlar var Ona haftaya geleceğiz dedik Herkes bağırıp çağırıyor, yok mu bir tabip, bir hekim, bir doktor, birisi gelsin tedavi etsin ve zanne ennehu'l firak. Ama orada yatan, bugün kamerayı kendisine tuttuğumuz sekeratını yaşayan kişi, o iyi anladı, yakın olarak bildi ki artık bu ayrılış zamanıdır. Artık geri dönüşü mümkün değil. O öyle bir an ki muhterem kardeşlerim, en iyi doktorlar da gelse, en iyi tabipler de gelse hiçbirisi bir şey yapamaz. Çünkü Allah o an için eceli takdir eylemiştir. O ne dediyse o anda bir saniye dahi ileri gitmeden, geri gelmeden tecelli edecektir. Gözden perdeler kalktı. Ve zanne ennehu'l firak. O ana kadar göremediği şeyleri görmeye başladı. Neyi? Şimdi hadiste göreceğiz onu. Neyi gördüğünü? Bir şeyler görüyor artık. O güne kadar göremediği. O güne kadar Allah o göze görmeyi müsaade etmediği şeyleri görüyor artık. Onun için gideceğini anladı. Onların bütün barış çağrışlarının boşa olduğunu bildi yatan kişi. وَالْتَفَّتِ السَّاقُوا بِالسَّاقُ İşte ölümün o andaki ölüm sancısının dehşetini şiddetini tarif eden ayet-i kerime. Bacak bacağa dolaşır, el ayağa karışır, öyle bir azap halidir ki, öyle bir şiddetli andır ki o an. اِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ Tek yönlü. Yani bazen trafikte caddeye gireriz ya. Tek tarafa gider. öteki tarafa gidemezsin. Mümkün değil. Yasak var. Orada dönersin belki yine ama burada yok. Tek yönlü. Geri dönüş artık mümkün değil. Perde kalktı. Ölüm meleği orada. O andan bahsediyor Rabbimiz. Sonra Vakıa Suresi'nde söylüyor ki <gülüyor> hele o can boğaza dayandığı zaman. Hulkum boğaz demek. Can boğaza dayandığı zaman şimdi ruhun bedenden ayrılacağı andan bahsediyor ve entum hinea izin tanzurun ölümün etrafındaki insanlar oturmuş bakıyorlar bir çare arıyorlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar kimsenin elinden bir şey gelmez hekim de olsa doktor da olsa ne de olsa Allah'ın dediği olacaktır çünkü Rabbimiz buyuruyor ki ve nahnu akrabu ileyhim minkum velakin la biz o anda siz bakıyorsunuz sadece. Vallahi o ölüye sizden daha yakınız ama siz göremiyorsunuz diyor Allah Celle Cilaluhu. Siz göremiyorsunuz ölüm meleği orada. Ama siz göremezsiniz çünkü daha yaşıyorsunuz gözünüzde o perde var. O perde ölüm anında kalkacak ama orada iş işten geçmiş olacak. Resulullah Aleyhisselam önceden de görmüştü. Yine bir defa Medine'de birisinin ölüm anında yanına gittiğinde Ölüm meleğini öyle demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kardeşime hafif davran demişti Ölüm meleğine. Ya Rasulallah, biz bütün müminlere öyle davranırız demişti. Öyle hafif davranırız demişti muhterem kardeşlerim. Siz o anda göremiyorsunuz Ölüm meleği orada. Biz ona sizden daha yakınız. Faleula inkuntum gayremediyinin. Şimdi Allah Celle Celaluhu o güne kadar inkar etmiş. Cezalandırılmayacağını söylemiş, ölüm deneymiş, Allah da neymiş haşa ve kella, kitap da neymiş, Muhammed de neymiş sallallahu aleyhi ve sellem diyen yaşayan, zulmeden, hevasına tabi olan, tuhyan etmiş olan o kafirlerden, facirlerden onlara hitap ediyor Rabbimiz. Hani cezalandırılmayacağınızı söylüyorsunuz, madem cezalandırılmayacaksanız, terci'ûneha in kuntum sadiqin. Geri çevirin. Hadi Azrail'i durdurun diyor Allah Celle Celaluhu. Hadi ölüm meleğine engel olun diyor Allah Celle Celaluhu. Bütün ordularınızı getirin, bütün güçlerinizi toparlayın. O dünyayı kan gölüne çevirmiş olduğunuz zulüm aparatlarınızı oraya getirin. Ölüm meleğine engel olun hadi diyor Allah Celle Celaluhu. Mümkün mü? Vallahi mümkün değil. Ölüm meleğine engel olmak mümkün değil. İşte o ölüm meleği ve o andaki Yaşananlar nasıl oldu? Bera bin Azib radıyallahu anh rivayet ediyor. Bütün hadis kaynaklarımızda geçen bir hadis-i şerif muhterem kardeşlerim. Kelimelerinde farklılıklar olmakla birlikte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber diyor. Bera bin Azib radıyallahu anh. Ensardan bir adam vefat eylemiş. Cenazesini defnetmek için kabristana gittik diyor. Fakat gittik daha kabir hazırlanmamış. Kabir hazırlanmadığı için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada oturu verdiği o oturunca tefekküre daldığı biz de oraya oturu verdik diyor Berabe bin Azib radıyallahu anh. Ama burada da anti parantez bir ders var. Öyle oturduk ki diyor sanki başımızın üstünde kuşlar var o kuş uçmasın diye öyle bir edep halinde oturduk onun etrafına. La tuqaddimu beyne yede illahi ve rasulihi vettakullahu ey müminler! <gülüyor> Allah'tan korkun. Allah'ın Resulü'nün önüne geçmeyin. Resulullah şöyle buyurdu deyince hüngür hüngür ağlayan alimleri, hocalarınızı onları örnek alın. Resulullah dedi deyince salavat getirmekten dahi taaccüb eden protokoldandır diyen o gariplere, o hevasına tabi olanlara bakmayın diyor. Rivayetin burasında bir ders var. O oturdu biz de etrafını öyle bir edeple oturduk ki sanki başımızda bir kuş var. Hani Biraz hızlı hareket etse kuş kaçacak. Öyle bir edeple oturduk diyor Resulullah'ın huzurunda. Şimdi o yok. Allah bizi onun zamanında yaşamayı rütfelemedi ama onun hadislerine kavuşmayı rütfeledi. "Kâle Resulullah" dediğinde, "Allah'ın Resulü buyurmuştur" dediğinde vallahi o hali almamız lazım. Öyle bir edep hali. Onu diyor beraber azizip radıyallahu anh. Mümin böyledir. Diğerleri bizi ilgilendirmez. Şimdi öyle bir halle onun buyruğuna kulak verelim inşallah. Elinde bir çubuk vardı. Çok derin düşüncelere daldığı yere bazı şeyler çizdi. Sonra başını kaldırdı. İki veya üç defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kabir azabından Allah'a sığının, kabir azabından Allah'a sığının. Ben de kabir azabından Allah'a sığınıyorum dedi Resulullah aleyhisselam. O anda onu söyledi. Siz de öyle yapın dedi. Hani ona geleceğiz inşallah bu derslerimizin akışı içerisinde. Kabir azabından da bahsedeceğiz. Fakat hakkında yüzlerce hadis olan kabirle alakalı bugün kabir azabını da inkar ediyorlar. Allah muhafaza buyursun. Kabir azabından Allah'a sığının dedi. Sonra şöyle devam etti muhterem kardeşlerim. Mealini verelim vaktimizi göz önünde bulundurarak. Mü'min kul Allah'ın izniyle bizlerden bahsediyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen O kelime-i tevhidi söyleyen Ona inanan, onu tasdik eden Ona göre yaşayan Yaşamaya çalışan, bedelini ödeyen Müminlerden bahsediyor Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Tefekkürü mevut yapmamızı istiyor Şu rivayeti öyle bir niyetle Öyle bir kulakla dinleyin muhterem kardeşlerim Mümin kul Dünyadan ayrılmak Ahirete yönelmek üzere Olduğu anda, son nefesinde ona gökten sanki yüzleri güneş gibi olan beyaz yüzlü melekler inerler. Yanlarında bir kefen vardır ki cennetten getirmişlerdir. Yanlarında bir koku vardır ki onu cennetten getirmişlerdir. O melekler gelip ölünün görebileceği yere otururlar. Başucuna değil. Onun görebileceği yere otururlar öyle bir mesafeyle. Onlar öncü habercidirler. Ölüm meleğinden önce gelirler. Sayılarını bilmiyoruz Allahu Alem. Bir mi gelir, iki mi gelir, üç mü gelir? O anda kişi onları görür. Onların elindeki o cennet kokusunu o cennetten getirdikleri kefene şahit olur. Artık perde yüz, gözünden kalkmıştır. Sonra ölüm meleği gelir. Onun hemen baş ucuna oturur. Ve ona der ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey o temiz nefis. Ey güzel, ey temiz nefis ruh. Çık ve Rabbinin mağfiretine, onun rızasına gel der. Ölüm meleğinin görevi bu çünkü. Ona Allah kendisine verdiği yetkiyle o boğaza kadar gelmiş olan ruhu oradan çıkarmakla görevlidir. Oradan onu çıkaracaktır. Ama bak müminin ruhunu oradan nasıl çıkarıyor? Tabiri caizse okşayarak. Ey güzel nefis, ey güzel ruh gel oradan çık ama nereye? Allah'ın mağfiretine, onun rızasına. Bunun üzerine o ruh tulumun ağzından damlayan bir damla gibi çıkar. Yani öyle basit, öyle hafif olur ki diyor Efendimiz Aleyhisselam. Öyle ölüm meleği onu alır. Mümin kulunun ruhunu aldığında melekler onu göz açıp kapayıncaya kadar ölüm meleğinin elinde bırakmazlar. Ölüm meleğinin elinden alırlar. O cennetten getirdikleri kefene onu sararlar. O ruhtan yeryüzünde bulunan en güzel mis kokusu yayılmaya başlar. Melekler arasından geçirirken bu güzel ruh kimin ruhu derler. Onlar da derler ki dünyada en güzel anıldığı ismiyle onu anıp falan oğlu filandır falancadır derler. Dünya semasına ilk semaya gidene kadar böyle devam eder. Dünya semasına gelince melekler dünya semasının açılması için izin isterler. Kapı açılır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yedinci semaya ulaşıncaya kadar her kat semada Allah'ın yarattığı yakın melekler o ruha eşlik ederler. Böyle yükseliyor. Allah'ın huzuruna. Müminin ruhu muhterem kardeşlerim. Nihayet Allah buyurur ki kulumun amel defterini alın illiyyuna yazın. Illiyyun muhterem kardeşlerim. Mümin kulların amel defterlerinin ruhunun bulunduğu yedinci kat semadaki arşın yanında veya arşın altındaki yerdir. Mekandır. Müminin ruhu oradadır. Kulumun amel defterini oraya yazın. Ama daha bitmedi. Ruhunu kabristana geri gönderin. Kabrine geri gönderin. Şimdi kabire götürüldü. Oraya geleceğiz kabirle alakalı inşallah. Bu hadisle bağlantılı yerini sadece rivayetten aktarıyoruz. Kul kabire konmuştu. Kişiler oraya gelmişti. İnsanlar geri dönmüştü. Ruh bedenden ölüm anında ayrılmıştı. Fakat Allah o ruhun tekrar bedene tekrar geri gönderilmesini emri eyledi. Öyle yapıldı. Ruhu yeryüzüne geri gelip onları ben topraktan yarattığım oradan döndüreceğim buyurdu Allah Celle Celaluhu. Onları bir daha hesaba çekmek üzere topraktan çıkaracağım. Böylece mümin kulun ruhu tekrar bedenine iade edilir kabirdeki sorgulama için. İki melek gelir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Münker ve nekir gelirler. Önce soracakları men rabbuke olur. Rabbim kimdir? Mümin kul orada der ki: Rabbim Allah'tır. Dinim nedir derler? Dinim İslam'dır. Size bir adam gönderilmişti. Onun hakkında ne dersin? O Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sana bunları nereden bildirdin? Nereden bildin? Bunları kimden öğrendin? Nereden öğrendin? Allah'ın kitabından öğrendim der. Allah bir kitap göndermişti. Kur'an Oradan okudum. Oradan öğrendim. Ona inandım. Onu tasdik ettim. Der mümin kul muhterem kardeşlerim. Bunlardan bahsedince bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an öyle demişti ya Resulallah. O anda şu anda düşündüğüm gibi düşünecek miyim? Öyle olacak. O zaman cevap veririm ya Resulallah. Eğer şu anda olduğum gibi düşünürsem o zaman cevap verebilirim ya Resulallah dedi. Kendine güveniyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Kendine güvendiği için son nefeste Beraz evvel anlattığımız o akibeti yaşıyor. Bunun üzerine semadan bir ses gelir. Allah buyurur ki kulum doğru söyledi. Cennetten bir yer düşeyin makamını hazırlayın. O cennet elbiselerinden ona giydirin. Cennetten bir kapı açın. Cennet esintisinden gelsin. Güzel kokularını hissetsin. Gözünün görebileceği yere kadar kabri genişletilsin. Sonra onun yanına güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokular içerisinde birisi gelir. Orada defnedilmiş olan kişi ona sorar. Sen kimsin der. Bu hayırlıyız kim der. Sen nesin, kimsin? Ben der senin salih amellerinim der. Çünkü oraya kadar üç şey gelmişti biliyorsunuz. Ailesi de gelmişti. Malı da gelmişti. Ama ikisi geri döndü. Üçüncü gelmiş olan ameli orada kaldı. Ben senin salih amellerinim der. Bunu işitince der ki Artık kabrinden cennete bir kapı açılmış, orayı seyrediyor, kokusunu alıyor. Der ki ya Rabbi ne olur kıyameti çabuk kopar, cennete kavuşayım der. Mümin kul. Rabbim bizlere bu güzellikleri yaşamayı lütfeylesin muhterem kardeşlerim. Mümin kulun hali öyle ruhunu teslim eder, kabirdeki ilk hali o olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeniden diriltilene kadar başka rivayetlerde muhterem kardeşlerim, cennetteki o makamını seyreder ruhun yeniden bedene döneceği o kıyamete kadar orada cennette bir ağaca tutunmuş olarak bir kuş gibi tabiri caizse temiz ruhların olduğu yerde elli yunda ruhu kalır yani bu bütün nimetlere taltif olan ruhudur mümin kulun hadis devam ediyor kafir kul öldüğü zaman dünya hayatından ahiret hayatına geçiş yaptığı zaman onun yanına Kaba ve sert elbise olan Siyah yüzlü melekler gelir Elbiseli olan Onun görebileceği göz mesafesinde Uzaklıkta otururlar Ölüm meleğine öncü halde geldiler Sonra ölüm meleği yanına gelir Baş ucuna oturur Ona der ki ey çirkin nefis Ey habis ruh Çık Allah'ın öfkesine Allah'ın gazabına doğru çık Bunun üzerine ruhu bedende dağılır hani müminin ruhu hulkum dediğimiz o köprücük kemiğine gelmişti boğaza gelmişti ya oradan da o kovanın içerisindeki o damla su gibi çıkmıştı ya hadiste bunun ruhu bedenine geri dağılır öyle bir dağılır ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ıslak yüne dolaşan o pıtrağın hani o bir diken düşünün o dikeni ıslak yüne tutun veya insanın derisine onu çekin nasıl yırtar param parça yapar ya o ruh o bedenden o şekilde azaplar içerisinde dehşetli bir şekilde çıkar diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüm meleği ruhu alır. Melekler o ruhu alıp onun elinden o getirdikleri kaba ve sert elbisenin içine koyarlar. Ondan yeryüzünde en kötü hissedilebilecek pis bir leş kokusu yayılır. Semaya yükseltirler. Her semada bulunan meleklerin yanından geçerken bu pis koku, bu pis ruh kimdir? Melekler dünyadaki en kötü ismini söylerler. Falan oğlu Firavun, Firandır derler. Firaundır derler evet. Firavun da öyle gidecek çünkü Allah'ın huzuruna öyle gitti, ruhunu teslim etti. Dünya semasına gelince onun için semanın kapılarının açılmasını isterler. Fakat semanın kapısı açılmaz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Araf suresi 40. ayeti okudu. Öldükleri zaman onların ruhlarına gök kapıları açılmaz ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete giremezler. Suçluların cezası böyle olacak dedi. Allah nida eder. Onun amel defterini siccine taşıyın. Oraya yazın. Siccin illiyunun tam tersi muhterem kardeşlerim. İlliyun 7. kat semada temizlerin Müminlerin ruhunun olduğu yer ise 7 kat semanın altında. Habislerin, kötülerin, zalimlerin, münafıkların ruhunun olduğu yer. Şeytanların ve onlara tabi olan insanların ruhlarının olduğu yer. Oraya götürün. <gülüyor> öyle deyince Allah Celle Celaluhu onun ruhu gökyüzünden öyle bir fırlatılır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hac Suresi 31'i e okudu. Kim Allah'a ortak koşarsa Sanki o gökten düşüp parçalanmış, kendisini kuşlar kapmış veya rüzgar onu uzak bir yere sürükleyip atmış kimse gibidir. Ardından Allah emreder ve onun da ruhu bedenine iade edilir. İki melek gelir kabre. Ona derler ki aynı soru. Rabbin kim? Ha bilmiyorum der. Hadiste aynen öyle diyor muhterem kardeşlerim. Hadisteki ifade aynen o şekilde. Cevap veremez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oraya gelen, kabre gelen meleklerin sorularına cevap veremez. Ha, ha bilmiyorum der. Dinin nedir? Düşünür, cevap veremez. Bilmiyorum der. Size bir adam gelmişti. O adam hakkında ne diyorsun? Resulullah'ı soruyor. Bilmiyorum, bilmiyorum der. Semadan bir ses gelir. Yalan söylüyor. Resulullah'ın haberi ona ulaşmıştı. Allah'ın Rab olduğu ona bildirilmişti. Zaten ulaşmadıysa mükellef değildi ki. Azaba muhatap değildi ki. Ama Allah'ın kitabından haberdar olmuştu. Öyle olmuştu ki o kitabın yeryüzünde insanlara ulaşmaması için mücadele bile vermişti. Yalan söylüyor. Onun cehennemdeki yerini hazırlayın. Kabrinden cehenneme bir kapı açın diye Allah emreder. Öyle bir kapı açılır ki cehennem ateşinin sıcağını o rüzgarı kabirinde hisseder. Sonra kabiri onu öyle bir sıkar ki kaburga kemiklerini birbirine geçirir. Kabiri daraldıkça daralır, sıktıkça onu sıkar. Çok çirkin yüzlü, çirkin elbiseli bir adam gözüne görünür. Kafir ruh ona der ki sen kimsin? Yüzün kötü şeylerle gelen bir kimsenin yüzüne benziyor. Sen nesin? O da ona der ki ben senin önceden gönderdiğim gönderdiğin amellerinim der kabir amel sandığıdır muhterem kardeşlerim neyle doldurursan orada işte o şekilde görünecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin önceden gönderdiğin amellerinim sonra elinde ağır bir balyoz olan bir kişi gelir ona o da öyle bir darbe vurur ki bir feryat basar orada azabı hak etmiş kişi onun feryadını ins ve cin hariç bütün yaratılmışlar işitir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemden bir kapı açılır orayı seyreder. Sonra der ki ya Rabbi ne olur kıyamet hiç kopmasın der. Bari şu azap yeter. Çünkü cehennem var. Daha cehennem azabının ilk aşamasında ilk adımında muhterem kardeşlerim. Öyleyse Can boğaza dayandığında idrakimizin, irademizin kelime-i tevhidle bizi Allah'a kavuşturmasını istiyorsak Rabbimizin bize tayin ettiği fakat son anının ne zaman olduğunu, nasıl olduğunu asla bilmediğimiz o an gelmeden önce aklımızı başımıza alalım inşallah. O niyetle öyle bir gayeyle ile bu yolculuğa çıktık, bu dersleri işliyoruz. Ölüm ve sonrası dedik, hesap günü şuuru dedik muhterem kardeşlerim. Hazırlanalım. İhmal etmeyelim bu rivayetleri Duymamış gibi davranamaz bir mümin Bu azapları duymamış gibi Davranamaz bir mümin Kabre hazırlanır son nefese hazırlanır Kabre hazırlanır Allah'la buluşmaya Hazırlanır ve öylece Allah'la Buluşmaya sevinir Çünkü bilir ki o zaman Allah da onunla Buluşmaya sevinecek Ve onun akıbeti o şekilde Olacak Rabbim bizlere Hüsnü ile son nefeslerimizi Teslim etmeyi nasip eylesin Öldükten sonra da yüzlerimizi ak edecek nesiller yetiştirmeyi Rabbim bizlere nasip Amin. ve eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Ve selamun adil murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rızaen lillahi ta'azel Fatiha. Allahümme sallallahu anh.